Namazı Bozan Şeyler 1. Özürsüz, öksürmek veya boğazını ayıklamak. 2. Namaz kılan kimse, başkası aksırınca, yarhamüke Allah demek. 3. Namazı yalnız kılan kimse, diğer tarafta, cemaat içinde imam okurken, yanıldığını duyup, ona ihtar etse, namazı bozulur. Eğer imam da bu kimsenin, ihtarına uyarak okursa, İmamın namazı da bozulur. 4- Namaz içinde La ilahe illallah dese, eğer maksadı cevab ise, namazı bozulur. Eğer maksadı bildirmek ise, namazı bozulmaz. 5- Avret yerini açmak. 6- Ağrı veya başka bir dert sebebiyle ağlamak. Cennet veya cehennem zikrolunup, onları düşünüp, ondan dolayı ağlarsa bozulmaz. 7- Eliyle ve diliyle selam almak. 8- Kazaya kalmış namazların miktarı, beşi geçmemiş ise, namazdayken hatırına gelirse. 9- Namaz içinde, öyle bir harekette bulunsa ki, onu gören kimse, namaz kılmadığını sansa, namazı bozulur. 10- Namaz içinde, bir şey yemek ve içmek. 11- Namaz içinde söz söylemek. 12. İmamından başkasının yanlışını çıkarmak. 13. Namaz içinde gülmek. 14. Namaz içinde inlemek ve ah etmek. Her namazı bozmayı mübah kılan şeyler. 1. Yılanı öldürmek için. 2. Kaçan hayvanı yakalamak için. 3. Sürüyü kurttan kurtarmak için. 4 taşan tencereyi kurtarmak için, 5- Vaktin veya cemaatin kaçmasından korku olmadığı zaman, başka mezhepte namazı bozan bir şeyden kurtulmak için, mesela dirhemden az necaseti temizlemek için ve yabancı kadına dokunmuş olduğunu hatırlayınca, abdest almak için namazı bozmak caiz olur. 6- Abdest ve yer sıkıştırmasından kurtulmak için de namaz bozulur. Her Namazı Bozmak için Farz Olan Şeyler 1. İmdat diye bağıran bir kimseyi kurtarmak için ve kuyuya düşecek amayı, yanacak, boğulacak kimseyi kurtarmak, yangını söndürmek için. 2. Ana, baba, dede ve nine çağırınca farz namazı bozmak vacib olmaz. Caiz olur ise de ihtiyaç yok ise bozmamalıdır. Nafile sünnetler dahil ise bozulur. Bunlar imdad isterse farzları da bozmak lazım olur.